Ahmaklar yazan Isaac Asimov Naron uzun ömürlü olan Rigel ırkındandı ve ailesinin galaksi kayıtlarını tutan dördüncü üyesiydi. Naron'un büyük bir defteri vardı. Buna galaksilerde kafaları gelişen çok sayıda ırklar kaydediliyordu. Daha küçük bir deftere ise olgunlaşarak Galaksi Federasyonu'na girmeye hak kazanan ırklar yazılıyordu. Birinci defterde bazı isimler çizilmişti. Çünkü onlar şu ya da bu nedenle başarısız olmuşlardı. Şanssızlık, biyofizik veya biyokimyasal kusurlar topluma ayak uyduramama neden oluyordu buna. Ama küçük defteratları geçirilen hiçbir üye o zamana kadar silinmemişti. Bir haberci yaklaşarak iri yarı ve son derece yaşlı biri olan Naron da başını kaldırdı. Haberci, narom dedi, ulu insan. E, ee, ne var, şu merasim bir tarafa bırak. Bir grup organizma daha olgunluğa erişti. Harika, harika, artık daha çabuk olgunlaşıyorlar. Bir yıl geçmiyor ki yeni bir üyemiz olmasın. Peki, kim bu grup? Haberci, galaksinin kod numarasını ve onun içindeki dünyanın koordinatlarını verdiği. Naron, ah dedi, ''O dünyayı biliyorum.'' ve süslü bir yazıyla adı ilk deftere yazıldı. Sonra ikincisine de kaydetti. Adet olduğu için o dünyaya en kalabalık toplumun verdiği adı kullanıyordu. Naron, ''Arz'' diye yazdı. Bu yeni yaratıklar bir rekor kırdılar. Başka hiçbir grup akıldan olgunluğa bu kadar çabuk geçmedi. Bir hata olmadığını umarım. Haberci, hata yok efendim, diye cevap verdi. Termonükleer enerjiyi öğrendiler değil mi? Evet efendim. Eh, ölçümüz de bu. Onlar on güldü. Ve yakında uzay gemileriyle gelecek ve federasyonla bağlantı kuracaklar. Haberci, istemeye istemeye, ulu efendim, diye mırıldandı. Gözlemcilerimiz onların henüz uzaya açılmadıklarını bildirdiler. Naron şaşırdı. Hiç mi açılmamışlar? Bir uzay istasyonları da yok mu? Henüz yok efendim. Ama madem termonikler güçleri var, deneyler ve patlatmalar nerede yapılıyor? Kendi gezegenlerinde efendim. Altı metre boyunda olan Naron ayağa kalkarak, ''Kendi gezegenlerinde mi?'' diye gürledi. Evet efendim. Naron ağır ağır kalemini çıkararak küçük deftere yazdığı son adı çizdi. O zamana kadar görülmüş bir şey değildi bu. Ama Naron çok akıllı bir insandı ve galaksideki herkes gibi o kaçınılmayacak sonu görebilirdi. Adam ahmaklar diye homurdandı.